Kur'an-ı Kerim bize insanların işledikleri sebebiyle kara ve denizde fesat zuhur etti. Yaptıklarının bazısını onlara tattırmak için ki rücu etsinler. Rum suresi 41. ayet buyururken Kur'an-ı Kerim bize doğrusu Allah bir kavmi kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Rahat suresi 11 buyururken Kur'an-ı Kerim bize onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Onları sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzüne yerleştirmiş, üzerlerine semayı göndermiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Öyleyken onları günahlarından ötürü helak ettik ve arkalarından diğer bir nesle inşa ettik. En'am altı buyururken, Kur'an-ı Kerim bize, Andolsun ki senden önce ümmetlere de göndermiştik de onları yalvarsınlar diye, Darlık ve sıkıntıya sokmuştuk. Hiç değilse onlara taziyemiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Lakin kalpleri katılaştı. Şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Kendilerine hatırlatanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilenlerle ferahladıkları sırasında ansızın onları yakaladık da umutsuz kalıverdiler. Enam 42. 44. ayetler. Buyururken Kur'an-ı Kerim bize böyle senden önce hangi kasabaya bir uyarıcı gönderdiysek onun refah içerisinde yaşayanları doğrusu biz babalarımızı ve babalarımızı bir din üzerine bulduk. Biz de onların izleri üzerine izlerler. Zuhruf 23. ayet buyururken Kur'an-ı Kerim bize onlardan öncekilere bir resul gelince sihirbaz veya mecnun dediler. Ona Vasiyetleştiler mi? Hayır. Onlar azgın bir kavimdir. Zariyat 52-53 buyururken Kur'an-ı Kerim bize onlara dokunan bir sıkıntının ardından insanlara bir rahmet tattırdığımızda ayetlerimiz hakkında hemen bir tuzak kurmaya kalkarlar. De ki Allah'ın tuzak kurması daha çabuktur. Doğrusu elçilerimiz sizin tuzaklarınızı yazıyorlar. Yunus 21 buyururken Kur'an-ı Kerim bize kim dünya hayatı ve onun ziynetini irade ederse onu isterse orada onlara amellerinin karşılığını eksiksiz veririz ve onlara densizlik yapılmaz. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. Orada yaptıkları boşa gitmiştir ve bütün amelleri batıldır. Hud suresi 15-16 buyururken Kur'an-ı Kerim bize şayet o kasabaların halkı iman etmiş ve İttika etmiş olsalardı onlara göğün ve yerin bereketlerini açardık. Ama yalanladılar da yaptıkları sebebiyle onları yakalayıverdik. Araf 96 buyururken Evet bu ayetlerin her biri tıpkı kainat kanunları gibi bir ilahi kanunu gösterir. Yeryüzünde beşer hayatı bu kanun uyarınca mükemmel bir dikkatle ve kontrol altında cereyan eder. Ve biz bu kanunların ışığında geçmişi, anı ve geleceği okuyabiliriz. Ancak geleceğin Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir gayb olduğu gerçeğini de nispeti de saklı tutarız. Gayb olmakla beraber Allah'ın kesin kanunları ışığında geleceğin bazı bölümlerini okumak mümkündür. Zira Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki sünneti ki Allah'ın sünnetine bir tebdil bulamazsınız. Ahzab 62 buyruğundaki zorunluluk, sebepler mevcut olunca aynı sonuçların ortaya çıkacağı şeklindeki zorunluluktur. Ancak saklı bulunan gayb hali hazırda görüldüğü gibi sebeplerin mevcut olup olmadığı veya Allah'ın takdiri ve insanların değiştirmesi uyarınca sebeplerin değişip değişmeyeceği hususundaki gaybdır. Veya Kıyametin kopması gibi Allah'ın ilmiyle takdir edilmiş olan gayiptir. Bunun için diyoruz ki gelecek bakımından mesele şöyledir: Eğer hadiseler şu şekilde devam edip giderse Allah'ın kanunu uyarınca bunun şu türden bir netice vereceği söylenebilir. Ama gerçek ilim Allah katındadır. Geçmiş ve hal için durum değişiktir. Çünkü geçmiş ve hal kapalı bir gayip değil görülen bir vakadır. Öyleyse Allah'ın yeryüzünde insan hayatının akşını sağlamak üzere koyduğu ilahi kanunların ışığında şimdiki durumumuza veya beşeriyetin bugünkü durumuna bir göz atmaya çalışalım. Görülen durum odur ki Müslümanlar hayatın her alanında gerilenmiş ve zayıf düşmüşlerdir. Avrupa ise siyasi, askeri, maddi ve bilimsel teknolojik gücüyle, bütün cahiliye sapıklıklarıyla İnanç, değer, düşünce ve davranışlara tamamen hakim olmuştur. Yahudi alçakça planlarıyla bütün beşeriyetin geleceğine egemin olmaya çalışmaktadır. Günümüzün bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayabileceğimiz şekilde Allah'ın kitabında bahsedilen rabbani kanunlar arasında görmemiz mümkün müdür? Değil midir? Evet, bunu görmemiz mümkündür. Meselenin Müslümanlar bakımından ortaya konuşu şöyledir. Allahu Teala Müslümanlara Sizden iman edip salih amel işleyenlere Allah şöyle vaat buyurdu. Onlardan öncekileri halef kıldığı zaman onları da yeryüzüne halef kılacak ve onlar için razı olduğu dinlerini temelli yerleştirecek ve korkularının ardından emniyeti erdirecektir. Çünkü ibadet ediyorlar ve hiçbir şeyi bana ortak koşmuyorlar. Kim de bundan sonra küfrederse işte onlar faslıktırlar. Nur suresi 55 diye bildirmektedir. Keza İbrahim aleyhisselam kıssasının ardından Müslümanlara şu bildiri gelmiştir. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denedi. O da onları yerine getirince seni insanlara imam, önder kılacağım dedi. Zürriyetimden de deyince zalimler benim ahdim erşemez buyurdu. Bakara 124. İsrail oğullarının kıssasından sonra da şu ilahi açıklama yer almaktadır. Derken onların arkasından yerlerine gelenler kitaba varis oldular biz nasıl olsa affedileceğiz diyerek bu edna'nın arazini yani en yakın değersiz dünyanın malını alırlar. Onun benzeri de onun benzerini de alırlar. Onlardan Allah'a karşı haktan başkasını söyleyemeyeceklerine dair kitap misaka alınmamış mıydı ve onun içerisindekilerden ders edinilmemişler miydi? Halbuki ahiret yurdu ittika edenler için daha hayırlıdır. Akletmiyor musunuz? A'raf 169. Birçok kıssadan sonra Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Öncekilerin sünnetinden başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın sünneti de bir tebdil bulunmazsınız. Fatır 43. Bütün bu toplumsal yasaların gereği şudur. Allah Teala müminlere bir tek şartla Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şey şirk koşmamak şartıyla yeryüzünün hilafetini, gücünü, kuvvetini, huzur ve güvenini garanti etmiştir. Bu şartına bağlı kaldıkları sürece Allah Müslümanlara bu vaadini bilfiil fiil tahakkuk etmiştir ki bu tarihe parlak biçimde geçen bir süredir. İbrahim kıssasında varit olduğu gibi Allah'ın kanunu Rabbani ahde kan yoluyla varis olunamayacağını Amirdir. Bu ahde ancak akide yoluyla erişilebilir, Yani bil fiil hayatın realitesi içerisinde yaşamaya devam etmekle varis olunabilir. Allah o yoldan sapan ve zulmeden bir toplumu sadece müminlerin soyundan geldikleri için koruyup gözetmez. Aksine o neslin bizzat mümin olması ve bil fiil imanını yaşaması gerekir ki bu ilahi ahde erebilsin. Doğrusu inanan bir topluluğun soyundan gelmiş olsalar da zalimler Allah'ın ahdine asla erşemezler. Allah'ın bu kanunu Allah yolundan saptıkları zaman Müslümanlar için de tahakkuk etmiş, Allah'ın buyruğundan uzaklaşmaları nispetinde yeryüzünün hilafeti ellerinden yavaş yavaş alınmış, yeryüzündeki hakimiyetlerini güven ve emniyetleri yok olmuştur. Nihayet Allah Teala'nın nitelendirdiği gibi Derken onların arkasından yerlerine gelenler kitaba varis oldular. Biz nasıl olsa affedileceğiz diyerek bu en yakının değersiz dünyanın malını alırlar. Araf 169. ayet. İşte buraya kadar gelince ki iş buraya kadar gelince ki bugünkü Müslümanların gerçek durumu budur. Yeryüzündeki hilafet yetkisi güven, emniyet ve imkan Müslümanların ellerinden alındı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi böceklerin yemek üzerine üşüştükleri gibi bir kabuk haline geldiler ve öteki milletler onları parçalamak üzere üzerlerine saldırdılar. Müslümanlar için durum böyledir. Batıların durumuna gelince Avrupa Müslümanların din ve medeniyetlerini öğrendi. Ama Allah'ın dinini benimsemekten kaçındı. Dünya hayatının ve bu hayatın süslerinin peşinden koştu. Bütün gücüyle bu imkanları elde etmek için çabaladı. Ve bunun neticesinde Allah'ın kitabında zikredilen ilahi iki kanunun uygulama alanı içerisine girdi. Bu kanunları Allah şu ayeti kerimede bildirmektedir. Kim dünya hayatını ve onun ziynetini irade ederse orada onlara amellerinin karşılığı eksizsiz verilecektir. Hud 15 Kendilerine Hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilenlerle ferahladıkları sırada ansızın onları yakaladık da umutsuz kalıverdiler. Enam 44 Bugün Avrupa'nın durumu işte budur. Allah onlara dünya hayatında çalışmalarının karşılığını vermiş. Hiçbir şeylerini eksik, eksik, eksik bırakmamıştır. Sonra da kendilerine her şeyin kapısını açmıştır. Kuvvet, servet. Yeri yüzünde üstünlük ve hakimiyet kapılarını bu kanunların bütünleyici bir bölümünde kendilerine bu kanunun bütünleyici bir bölümünde kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilenlerle ferahladıkları sırada ansızın onları yakaladık da umutsuz kalıverdiler. Enam 44 ayetinin içinde mevcuttur. 10 yıl öncesine kadar insanlar Allah'ın bu kanununun ikinci kısmındaki hükümlerinin Batı dünyası içinde geçer olabileceğini ihtimal vermiyorlardı. Görünüşe aldanarak Batılıların ebediyen yeryüzüne hakim olacaklarını sanıyorlardı. Ama bugün bizzat Batılı liderlerin ve yazarların ki bunlar Batı'ya verilen nimetlere en az sevilenlerdir, feryadı kulakları çınlatıyor ve Batı medeniyetinin bu hızla büyümeye devam etmesi halinde muhakkak mahvolunacağını ve felaket yolunda olduğunu haykırıyorlar. Burada Allah'ın kanununa dikkatle bakacak olursak, Onun açtığı kapılar konusunda bir ayrım yapmamız gerekir. Allahu Teala kafirlerden bahsederken, Allahu Teala kafirlerden bahsederken kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtık. Enam suresi 44. ayetinde buyurarak. Bunun bir açılış olduğunu belirtiyor. Müminlerden söz ederken ise şayet o kasabaların halkı iman etmiş ve ittika etmiş olma olsalardı onlara göğün ve yerin bereketlerini açardık. Araf, 46, Araf 96 buyuruyor. İlahi kanundan anlaşılan odur ki kafirleri imtihan için bütün kapılar açılmakta fakat onlar müminlere açılan bereket kapısından mahrum bırakılmaktadırlar. Günümüz Batı dünyasının realitesi de bu kanunu doğrulayıcı niteliktedir. Gerçekte Avrupa hacim bakımından tarihte hiçbir milletin ulaşamadığı şekilde her şeyi elde edebilecek noktaya gelmiştir. Ama bunun yanı sıra bir de onların hayatına <gülüyor> Ama bunun yanı sıra bir de onların hayatına göz atın. İçinde bulundukları kararsızlıklara, kargaşalara, sıkıntılara, intiharlara cinnetlere, deliliklere, alkol tutkunluğuna, uyuşturucu madde bağımlılığına, sapıklıklara ve anormalliklere bir göz atın. Sonra da bunların oranlarının her gün yükselmekte olduğunu söyleyen istatistiklere bakın. Bütün bunların sebebi batılların Allah'ı tanımamaları ve bunun sonucu olarak da müminin bulduğu huzur ve emniyeti bulamamalarıdır. Onlar ki iman etmiş ve kalpleri Allah'ın zikriyle, İdminan bulmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle itminan bulur. Rahat suresi 28. ayet. Yahudilere gelince onların durumu da Allah'ın kitabında açıklanmıştır. Nerede olurlarsa olsunlar onlara zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar ve onlara meskenet damgası vuruldu. Ali İmran 112. Kısaca bildirelim ki Yahudiler konusundaki sürekli kural nerede olurlarsa olsunlar üzerlerine zillet damgasının vurulmuş olmasıdır. Bu genel kuralın yanı sıra kim zaman istisnai anılar gelebilir ve onlar Allah'ın insanların himayesinde yeryüzünde güçlenme imkanı bulabilirler. Nitekim bugün bilfiil fiil mevcut olan durum budur. İnsanlar onların oyunlarına gelmiş olduklarından bütün güçleriyle Yahudilere destek oluyorlar. Bu destek moda evleri. Makyaj salonları, sinema salonları, radyo televizyon ekranları, cinsel delilikler veya futbol çılgınlığı gibi değişik yollarla olduğu gibi doğrudan doğruya mal ve silaha yardım etmekle şeklinde de olabilmektedir. Peki Yahudiler bu imkanı tesadüfen mi elde ettiler? Hayır. Şüphesiz ki bu Allah'ın bir takdiri olarak Allah'ın himayesinde meydana gelmiştir. Bu himaye kitapta belirtilen Kapsamlı başka bir kanun çerçevesi içerisinde yer alır. De ki o size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi parça parça yapıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, anla, iyi anlasınlar diye ayetleri nasıl tasrif ediyoruz. Enam 65 Bu kanun küfredenleri Allah'ın bir ihtiyarıdır. Bugün beşeriyet tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir küfür bataklığına düşmüş ve yine tarihin hiçbir döneminde meydana gelmeyen küfür şımarıklığı içerisine girmiştir. Bunun içinde Allah insanlar arasında kanun ve tehdidini uygulanmış, insanları bölük bölük ayırmış ve her bir kısmının acısını diğer kısmına tattırmıştır. Sonra da yaratıkları içerisinde en bozguncu olan milleti seçerek beşeriyete içinde düştüğü küfür şımarıklılığının cezasını tattırmak istemiştir. Bütün bunlar olmuştur. Çünkü İslam ümmeti kendi yolundan uzaklaşmış, misyonundan vazgeçmiş, risaletini unutmuş, kendine ve insanlığa karşı olan sorumluluğunu yitirmiştir. Bu sebeple elindeki sancağı Allah'ın emrine ve dinine boyun eğmekten kaçınan bir cahiliye topluluğuna kaptırmıştır. Bütün insanlık da bu cahiliye toplumunun arkasında küfür ve ilhada sürüklenmiştir. İslam ümmeti kendi dinine ve görevine dönünceye, beşeriyetin durumunu değiştirinceye kadar Allah'ın takdir ettiği sürece bu feci durum böylece devam edip gidecektir. Müslüman Allah'ın katından inen kitabında içinde yaşadığı dünyada meydana gelen olayların genel seyri konusunda yeterli açıklamaların mevcut olduğunu görebilir. Ve hayatını bu kitapta belirtilen Rabbani buyrukların ışığında yürütebilir. Ayrıca içinde yüzdüğü olaylar karşısında nasıl tavır takınacağını ondan öğrenebilir. Yapmakta görevli olduğu vazifesini ondan alabilir. Ve sanki bu kitap 14 asır önce değil de şu an indiriliyormuş gibi onu alabilir. Vazifesi ve buyruklarını yerine getirebilir. Bütün bunları özel formüller, gizli şifreler, tılsımlar ve esrarlar çözmeye gerek duymaksızın rahatlıkla, kolaylık ve açıklıkla yapabilir. İslam davetinin yolunda tuzak kurmuş olan düşmanlara gelince Allah'ın kitabında bu konuda da genişçe söz edildiğini görüyoruz. Medeni surelerin büyük bir kısmını La İlahe İllallah düşmanlarının hilelerinin oyunlarının ve İslam'a karşı savaşlarının anlatıldığı bölümler işgal etmektedir. Sen onların dinine tabi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmazlar. Bakara 120. Güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam edecekler. Bakara 217 Ayrıca peygamber kıssaları nakledirken insanlara la ilahe illallah çağrısı yapan her dava adamının durumunu açıklayıcı bilgi verir. Hakimiyet yetkisini gerçek sahibi olan Allahu u Teala'ya vermekten kaçınarak Allah'ın sultasını ele geçirip bu yolla insanları kendilerine nasıl kul etmeye çalıştıkları ve insanların kendilerinden ayrılmasını önlemek için nasıl mücadele ettikleri, dava adamlarını ortadan kaldırmak için nasıl savaştıkları, her türlü işkence metotlarını kullanarak onlara nasıl eziyet ettikleri ve nihayet dava adamları davalarında ısrar edip acılara dayanınca ve kalplerini Allah'a adayarak her türlü fedakarlığı göze alınca Allah'ın takdirinin nasıl geldiği ve Allah'ın yardımıyla müminlerin nasıl galip, din düşmanlarının ise nasıl kahrolulduğunu açıkça görülür. Müslüman yaşadığı dönemin olayları içerisinde yüzerken de Kur'an'ın kendisine o anda iniyormuş gibi olduğunu görecektir. Kur'an ona kendisinin ve düşmanlarının durumunu anlatacak. Onların bölük pörçük düşünce ve heveslerini açıklayacak. Plan ve oyunlarını keşfettirecektir. Müslüman, Kur'an'la beraber yaşarken 14 asır önce bir zaman diliminde değil, tam aksine yüzünün çizgileriyle, kalbinin atışlarıyla ve her şeyiyle şu anda inen yepyeni bir Kur'an'la yaşıyor gibidir. O, la ilahe illallah düşmanlarıyla savaşarak hayatını devam ettirirken, içinde bulunduğu mücadeleyi sürdürürken, Allah'ın kelamı da an bir an onu destekler, adım adım ona yol gösterir. Sanki Allah tarafından şu anda indirilmekte olan bir kitapmış gibi, onun duygu ve düşüncelerini, kalbinin isteklerini yönlendirerek onunla birlikte yol alır. İşte bu konularda da Müslüman bu gerçeği iyice düşünüp hakkıyla takdir etmek zorundadır. Çünkü Kur'an ona şahıs olarak ve yaşadığı anda hitap eder. Ona kendisinin dışında geçmişte yaşanmış bir olaydan söz ederek veya tarihi bir vakayı anlatarak hitap etmez. Aksine başkalarının kişiliğinde bizzat kendisinin kıssasını onunla anlatır. Dolayısıyla bu hitabın taşıdığı yönlendirme ve hükümler şahıs olarak kişinin bizzat kendisine yöneliktir. Onu korumak, sorulana cevap vermek, problemlerini çözmek, davranışlarına duygu ve düşüncelerine şekil vermek için ona hitap eder. Bir başka ifadeyle kişiyi terbiye etmek, Allah yolunda atacağı adımları doğrultmak için ona hitap eder. Kur'an, Müslüman'ın değişen dünyasına hakim olan değişmeyen değerler getirir. Daha önce de söylediğimiz gibi hayatın değişen ve değişmeyen yanları vardır. Allah'ın kitabı hayatın değişmeyen yanları için değişmeyen mufassal hüküm ve yönlendirmeler getirmiştir. Bu hükümlerin değişmesi mümkün değildir. Buna karşılık değişen problemlere nazaran genelde yine değişmeyen temel ilkeler koymuştur. Müminleri bu prensiplerden hareketle hayatı değişmez temel ilkeler çerçevesinde değerlendirmek üzere detaylı hükümler çıkarmak için içtihat göreviyle baş başa bırakmıştır. Biz burada hükümlerin detaylarına inecek değiliz. Bunların yeri fıkıh kitaplarıdır. Bizim amacımız şudur. Her Müslüman nesil kendinden öncekilerinin yaşadığı toplumdan tamamen farklı bir toplum ile karşı karşıya bulunur. Ancak özellikle bu nesil tarihte ilk defa İslam tarafından kurulmamış bir toplumun içerisinde yaşamaktadır. Bu nesil bugün seleflerinin yaşadığı toplumlardan tamamen farklı, değişik bir cemiyet içerisinde bulmuştur kendisini. Bu değişiklik normal şartlarda meydana gelen ve tabii meselelere, sebeplere dayalı bir gelişme değildir. Toplumun çevresindeki maddi alemle etkileşimi sonucu insan hayatında görülebilen normal değişiklikler türünden de değildir. Aksine söz konusu değişim, İslam adını taşıyan toplumlar da dahil olmak üzere insanlığın bütünüyle Allah yolundan ve Allah'ın nizamından ayrılmış olmasının sonucudur. Çağdaş dünyadaki değişimler normal bir gelişmenin sonucu olmadığı gibi evolüsyonistlerin yani evrimcilerin sandıkları gibi bir evrimin neticesi de değildir. Bu insanlığı bozmak için kötü eller tarafından yapılmış planlar uyarınca ortaya çıkan uydurma ve yapay değişikliktir. Bu planlara göre insanlar arasında yığınlarca bozuk fikirler yayılmış ve kendilerine bunların zorunlu bir evrimin sonucu olduğu, dolayısıyla karşı koymadan ve direnmeden bu fikirleri benimsemeleri gerektiği söylenmiştir. Buna karşı gelindiği takdirde evrim çarkının kendilerini ezip geçeceği tehdidi savrulmuştur. İster iradi, ister gayri iradi olsun, Müslüman işte böyle bir dünya ile karşı karşıyadır. İçinde yaşadığı toplum budur. 20. asrın cahiliyeti, zorla ve cazibesiyle toplumu bu noktaya getirmiş, onu Allah'ın yolundan ve nizamından uzaklaştırmıştır. Bu gelişen ve tekamül eden dünyada Müslümanın görevi, tabii şekilde değişip gelişen şeylerle, gayri tabi metotlarla değişip gelişen, veya İslam'la ilgisi bulunmayan cahiliyenin ortaya çıkardığı sebeplerle meydana gelen şeyler arasında bir ayrım yapmaktır. Bu ayrımda Müslüman'ın yegane merciği, Allah'ın kitabı ve onun Resul'ünün sünnetidir. Son olarak Müslüman, Allah Teala'nın kitabında bu dine davet metotları da bulur. Biz bu sözle Allah Teala'nın sadece Rabbinin yoluyla hikmet ve güzel öğütle davet et, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Nahl 125 ayetini. Zira bu ayet yalnızca davetin üslubunu belirtir. Kastetmiyoruz. Davetin konusunu ve keyfiyetini kastediyoruz ki bu husus Allah'ın kitabında açıkça belirtilmiştir. Daha önce de gördüğümüz gibi Kur'an'da yer alan en büyük mesele akide meselesidir. Ve akide meselesinde de en geniş yeri uhlu, uhluhiyet konusu işgal etmektedir. Bu durumun nedeni Arap yarımadasında yaşayan müşriklere karşı verilen mücadele değildir. Aksine akide ve uhluhiyet konusunun bu derece geniş bir yer tutmasının sebebi beşer hayatında sürekli olarak müşahede edilen gerçeklerdir. Günümüzdeki Müslüman nesiller birçok aldatmacıların, Ağına düşmüş oldukları için bahsi geçen hile ve düzenler onların akide anlayışını bozmuştur. Artık onlarda Allah'ın indirdiği akide meselesini gerçek şekliyle idrak edecek bir anlayış berraklığı kalmamıştır. Öyleyse bu neslin akide ve uluhiyet meselesinde geniş bir uyarı ve açıklamaya, la ilahe illallah'ın gerekliklerinin açıklanmasına ve bunların başında da Allah'ın emir ve hükümlerinin yerine getirilmesine ihtiyacı vardır. Bu nesil açıklamayı gerektirmeyecek temel ilkelerden ve bedihi hükümlerden sayıldığı için la ilahe illallah'ın anlamının açıklanmasına ihtiyaç bulunmadığı zannedilebilir. Ancak bugün Müslümanların içerisinde yaşadığı hayat la ilahe illallah'ın mana ve gerektiklerini hiç bilmediklerini ortaya koymaktadır. Bu gerçek kendilerinden önceki Müslüman nesillerde rastlanmayan bir cehalet örneğidir. Çünkü onlar dilleriyle la ilahe illallah diyorlar. Sonra da ruhlarında hiçbir sıkıntı duymadan Allah'tan başkasının buyruklarına uymaktan çekinmiyorlar. Bu nadir rastlanan yepyeni bir cahiliye türüdür. Eskiden insanlar çeşitli ilahlarla inanmanın sonucunda Allah'ın emriyle hükmetmedikleri için ona şirk koşuyorlar. Ve şirk koştukları şeylerin peşinden gidiyorlardı. İnsanlar yalnız ve yalnız Allah'a iman edince sadece onun hükmüne boyun eğmeye başladılar. Çünkü bu onların zihnindeki la ilahe illallah mefhumunun zorunlu bir gereğiydi. Bir tek Allah'a iman ettiğini söyleyen sonra da cahiliyenin buyruklarına koşan bu nesil tarihte nadir görülen eşi ve benzeri bulunmayan bir topluktur. Bu sebeple bu nesle La İlahe anlatılması ve gereklerinin bildirilmesi zorunludur. Biz bu nesle namazdan, oruçtan, zekattan, haçtan ve güzel ahlaktan söz etmeden önce La İlahe İllallah'ı anlatmalıyız ve bununla işe başlamalıyız. Yukarıdaki açıklamalarımızda da görüldüğü gibi akide saf bir fikirden ibaret değildir. Vicdanlarda saklı bir duygu da değildir akide. Bir terbiye ve davranış biçimidir. İnsanları İslam'a davet ettiğimiz zaman tıpkı ilk Müslüman neslinin Kur'an ile terbiye edilmesi gibi onların da akide ile terbiye edilmeye muhtaç olduklarını bilmeliyiz. Öyleyse sorun, La İlahe illallah"ın anlamının öğrenileceği nazari derslerden ibaret değildir. Elbette ki bu tür derslerde gereklidir ve olmalıdır ancak... Sadece ders ve inceleme ile La İlahe İllallah'ın insanların hayatında pratik şekilde yaşanan bir davranış haline dönüşmesi mümkün değildir. Akide ile terbiye şarttır. herkesden önce de bizzat dava adamlarının davranışlarında La İlahe İllallah'ın pratik bir hayat şekline dönüşmesi gerekir. İşte İslam davetinin kullandığı ve engelleri aşarak, emeline ulaşmak için yardımına başvurduğu metot budur. Bu metodun açık ve seçik amacı da Allah'ın buyruklarına uyan Müslüman bir toplum inşa etmektir. Tevfik Allah'tandır.